71 61. mektup Büyük alim Abdullah Dehlevi'nin Kaddesallahü teala sırruhül aziz Mekatibe Şerif'e kitabındaki 61. mektup Hacı Hasan Mevduda yazılmış olup aşağıdadır. Üstünlüğünü gösteren kelimeleri yazmaya lüzum olmayan kıymetli Hacı Hasan sahibin vahdet-i vücudu bildiren yazılarının hepsi doğru, akla uygun, lüzumlu ve büyüklerin kabul edeceği kıymetli bilgilerdir. Evliya-yı kiramın rahmetullah aleyhim beğendikleri şeylerdir. O büyükler şiddetli sıkıntılar çekerek, canlarını tehlikelere atarak bu hallere kavuştular. Tevhidin sırları çok zikr ve murakabe yaparak ve aşırı muhabbetten ortaya çıkmaktadırlar. Tevhid hallerini böyle açık yazmanız bu fakiri çok sevindirdi. Allahü Teala sizi mübarek eylesin, bu hizmetinize iyi karşılıklar ihsan eylesin. Bu konuda bildiğimi yazmazsam hakkınızı ödememiş olurum. Eğer yazarsam büyük bir zata karşı saygısızlık yapmış olurum. Büyüklerimiz ihlas ile olan suallere cevap vermeyi emir buyurmuşlardır. Emre uymak edebi gözetmekten önce gelir. Onun için yazıyorum. Müceddidiye büyükleri yani İmam-ı talebelerinden ta bu zamana kadar gelenler buyurdular ki Murakabe ve zikre derken keyfiyetlerin, hallerin ve nurların hasıl olmasına ilmül yakin denir. Hadis-i şerifte bildirilen ihsan mertebesinden bir ışığın kalpte parlamasına aynül yakin denir. Allahu Teala'nın ahlakıyla huylanmaya da hakkul yakin dediler zikre derken bunun manasını düşünmek lazımdır. Bu mana insanın şuurunu kaplayınca kalp nurlanır. Bu mana hasıl oldu sanılır. Hak Teala ile ittihat, birlik varmış görülür. Kıymetli efendim, büyüklerin bu sözlerine kim karşı gelebilir? Ruzbehani Bakli ve Molla Ali Yülkari bu marifeti reddetmekte inad ettiler. Bu fakir onlara cevab olarak yazdım ki, Mecnun i Amiri Leylaya olan aşırı aşkından dolayı yemez içmez oldu. Her şeyden yüz çevirdi. Leyla adını dilinden düşürmedi. Sonra da Leylayım demeye başladı. Her şeyi Leyla gördü. Çok riyazetler, sıkıntılar çekerek nefs tasfiye bulunca bedenin maddi özellikleri, tesirleri kalmaz, ruh haline girer. Çok zikredince bunun manası kendini kaplarsa kendisini tenzih mertebesiyle de birleşmiş görür. Hüseyin bin Mensur, rahimehullah böyle görünce Enel Hak ben Hakk'ım Dedi: Biz zavallılar, bu ince marifet üzerinde duramayız. Ben mimsiz Ahmed'im, yani ehadim ve ben aynsız Arabım, yani ben Rabbim gibi sözler hadis değildir. Tevhid mertebesinde olanlara uyanların uydurdukları sözlerdir. Allahü Teala hepsini affeylesin. Nehçül Belaga kitabındaki Hazreti Ali'nin hutbeleri denilerek yazılmış olanlar da doğru değildir. Nehcül Belâga kitabını Radi isminde bir Şii yazmış olduğunu İslam alimleri söz birliğiyle bildirdiler. Hindistan alimlerinden Abdülaziz Dehlevi rahmetullahi teala aleyh Tuhfe-i İsna Ashariye adındaki büyük kitabında bu kitabı yazan Radi'nin Yahudi olduğunu uzun yazmaktadır. Hindistan'da, Rampur şehrinde, İmtiyaz Ali Arşî isminde bir Şii, 1389, (Miladi 1969 senesinde, İstinat isminde kitap yazarak, Nehçül Belâgan'ın doğru olduğunu ispata kalkışmış ise de, vesika olarak ileri sürdükleri, Abdüh gibi Masonlar, ve belli şiilerdir. İstinadın 1393 Miladi 1973'te Tahran'da ikinci baskısı yapılarak İslam memleketlerine dağıtılmakta sünni olan gençler aldatılmaya çalışılmaktadır. İmamı Zehebi ve İbn Haceri Askalani gibi derin İslam alimlerinin bu kitabı Şerif Radi yazmıştır dediklerini İstinat kitabı da ön sözünde yazıyor. Bu üç büyük alimin her sözü hujjettir, sağlam vesikadır. Nehçül Belaga'nın bozuk olduğunu göstermek için başka şahit aramaya lüzum yoktur. Müslümanlar böyle bozuk, şüpheli kitapları okumamalıdır. Buhari ve Müslim ve benzerleri sağlam hadis kitaplarını ve bunların şerhlerini açıklamalarını okumalıdır. Tevhid-i vücudinin sırları riyazet çekenlerin ve muhabbet deryasına dalmış olanların kalplerine doğmuştur. Bu yüksek insanların sayısı o kadar çoktur ki inanmamak imkansızdır. O büyüklerin yolunda olanların onların sözlerini ispat etmek için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ve hadisi i şeriflere değişik manalar vermeye kalkışmalarına lüzum yoktur. Bu marifetin varlığında kimsenin şüphesi yoktur. Fakat bu marifeti tasavvufun gayesi ve seyir ve sülûkün nihayeti sanmak ilimleri ona varamaz. Mealindeki Taha suresinin 110. ayeti kerimesiyle men olunmuştur. Alimler de bu marifet üzerinde durmamışlardır. Bu marifete inanmayan vasıl olamaz, sözünüzü açıklayarak, irşat buyurmamışsınız. Bunun için önce, vasıl olmak ne demek olduğunu açıklamak da icap eder.